<gülüyor> Şüphesiz ki Allah Daneleri ve çekirdekleri Onlardan bitkiler çıkarmak üzere Çatlatıp yarandır Ölüden diriyi çıkarır Diriden de ölüyü işte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? O, gecenin karanlığını yararak ondan sabahı çıkarandır. Geceyi bir dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da Vakit tespitininize birer hesap vesilisi kılmıştır. Bu, aziz, kudreti daima üstün gelen, alim, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Kara, ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye yıldızları sizin için sebep yapan O'dur. Biz bu hikmetleri bilecek bir kavim için ayetleri iyice açıkladık. Ve huvellezi enşâkun min nefsin vâhideh min nefsin vâhideh femustakarrun wa mustavda' kadifassallel âyâti li kavmin hem sizi tek bir nefisten ademden meydana getiren odur. Sonra sizin için çok değişik safalarda bir kalma yeri, bir de emanet bırakılma yeri vardır. Biz bu beyanı anlayacak bir kavim için, Ayetleri iyice açıkladı. O Allah'tır, kutsal bir Allah'dır. O, kutsal bir Allah'dır. O, kutsal bir Allah'dır. O, kutsal bir Allah'dır. O, kutsal bir Allah'dır. O, kutsal bir Allah'dır. وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانِ مُشْتَبِهَاهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانِ مُشْتَبِنَهُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِهِمْ ضُرُوءٍ إلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ bir su indiren de odur. İşte onunla yerden her çeşit bitkiyi çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık ki kendisinden üst üste dizilmiş taneler çıkarırız. Ve hurma ağacından onun tomurcuğundan da sarkan salkımlar ve üzüm bağları birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar ağaçları çıkardık. Meyve verdiği zaman meyvesine ve olgunlaşmasına bakın. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için elbette deliller vardır. Onlar cinleri de Allah'a ortak saydılar. Halbuki onları da Allah yarattı. Ve bilgisizce ona oğullar ve kızlar uydurdular. O, onların vasfetmekte olduklarından çok münezzeh ve çok yücedir. Zadî'u <gülüyor> vel göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Onun bir eşi, zevcesi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olur? Ve her şeyi o yaratmıştır. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. İşte Rabbiniz olan Allah bu nimetleri verendir. Ondan başka ilah yoktur. Ona ibadet edin. Çünkü O her şeye vekildir. <gülüyor> Gözler O'nu idrak edemez. Fakat O gözleri idrak eder. O latif bütün incelikleri bilen ve nüfuz edendir. Habir her şeyden haberdar olandır. rabbikum <gülüyor> ki size Rabbinizden basiret, kalp gözünüzün nuru olan deliller gelmiştir. Artık kim hakkı görürse kendi lehinedir. Kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize yaptıklarınızı gözetici bir muhafız değilim. Katelik ve dasta ve Resulü Ayetleri böyle açıklıyoruz ki hem o kafirler ders almışsın desinler hem de hikmetlerini bilecek bir kavim için Kur'an'ı açıklayalım. <gülüyor> Rabbinden sana vah yolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Eğer kullarını iradelerinde serbest bırakan Allah iman etmelerini dileseydi asla şirk koşmazlardı. Biz seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onların üzerine vekil de değilsin. <gülüyor> Onların Allah'tan başka tapmakta olduklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Böylece her ümmete kendi amellerini süsledik. Sonunda dönüşleri ancak Rablerinedir. Artık O da dünyada yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. billahi <gülüyor> eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler deki mucizeler ancak Allah katındadır. Ey müminler, gerçekten o mucize geldiği zaman da onların iman etmeyeceklerini ne bileceksiniz. Çünkü onlar ona ilk defa iman etmedikleri gibi. Bundan sonra da iman etmeyeceklerdir. Biz de onların kalplerini ve gözlerini inkarlarındaki ısrarlarından dolayı haktan çeviririz ve onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalayıp dururlar.